Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Ruji. Bismillahi R-Rahmani Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir. Al-Ladinhum Fi Salatihem Khāshūn. Onlar namazlarında çok saygılıdırlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلْزَّكَاتِ Onlar zekatlarını verirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum wayrumalumin bamani bitaqaw war korurlar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 وَالَّذ۪ينَ Onlar namazlarına devam ederler. اُولَٓاءِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَارِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve lacad Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık. Summa fî Sonra onun neslini bir tohum damlası olan siperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.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 biz gökten belli bir ölçüde su indirdikte onu yeryüzünde durdurduk Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter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 biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık. ''İn huve illa raculun bihi cinnetun feterebbasû bihi hattâ ''O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.'' قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. فَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْنَا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 اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَاِنْ كُنَّا لَمُبَتَل۪ينَ Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de, bu olayda sizin içinde nice ibretler vardır. ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْن۪ينَ Sonra biz onların ardından... Başka bir nesil yetiştirdik. Ve erselna fihim rasulen minhum en ya'budu'llaha ma lekum min ilahin gayruhu afalat taqun وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واتربناهم في الحياه الدنيا ve etrafnahum fil hayati Dünya ma hâzâ İllâ başarum Mithlukum ye'kulu Mimmâ te'kulûne Min huve yeşrabu Mimmâ teşrabûn Ve le'in Onlara içlerinden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 Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu Ve akhadet humu sayhatu bil hak Nitekim Onları korkunç bir gürültü hakkı ile yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu. Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir. ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ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 ve sulu bir tepede barındırdık. Yaa, ey yuhar kulu, min salihan. bima Ey peygamberler, helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih hamil işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.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 Ey Muhammed sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak. E yahsabun enna ma numidduhum bihim mim ve banin nusari'u fil hayrat bel la yeshurun Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işim farkına varamıyorlar. <gülüyor> Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Onlar, Rablerinin ayetlerine iman ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِفُونَ Onlar, Rablerine asla ortak koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ yutun مَا <gülüyor> onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler. Ulâ ikaysâri'ûne fi'l işte onlar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 Atta iza akhadna mutrafihim bil azabi idahum yajarun Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. La taj'aru al-yawma innakum minna la tusarun Onlara şöyle denir. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir. Kadakanat ayati tutla aleykum fekuntum ala benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz. Mustakbirin bhi samiran tehjrun. Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz. Efalem yeddebberu'l kavle emcahem ma lem yeti abaahemul evvelin Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi Em lem ya'rifu rasulhum fehum lehum Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar? <gülüyor> Yoksa onda bir delik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi.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 Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. <gülüyor> Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.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 Kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları azapla yakaladık ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.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 <Sessizlik> Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ve huvellezî zaraakum fil ardı ve ileyhi tuhşerûn.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 Bel kâluu mithle mâ kâlel-evvelûn. Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler. Kâluu e-izâ mitnâ ve künnâ turâben ve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 Ama bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız, yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir? سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُ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 onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de Onlara eğer biliyorsanız, her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. <gülüyor> Onlar bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de. Belâtayna hû bilhâkî, ve innâhum lâ kâzibûn. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir. Ma t-takhâd Allâhumu wâladi, wa min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 Alimi'l-gaybi veşşehâdeti fete'alâ ammâ yüşrikun. Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Kurrabbi'im mâ turiyenni mâ yuv'adûn. Rabbi fala tajalni fil qavmi'l-zâlimîn.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 اِذَ فَعْبِ اللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz. وَقُرْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ ve بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ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 Beni dünyaya geri çevir. Leallî e'melü sâlihan fîmâ terakt. Kalla innehâ kelimetun huve qâiluha ve min verâihim berzakun ilâ yevmi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 Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar. <Sessizlik> Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa inenlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جَهَنَّمَ Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Telfuhu fiha Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar. Alam tekun aati tutla alaikum fakunun bihat kaddibun. Allah. ''Benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi?'' der. ''Kalû rabbenâ ve lebet aleynâ şiqvetunâ ve kunnâ qawmen zalîn.'' ''Rabbenâ ehricenâ minhâ fein'udenâ feinna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 İnnehu kana ferequm min ıbbadi yqulun Rabbana amanna fağfir lna yqulun Rabbana amanna fağfir lna ve rhamna ve ant hıirı Allah buyurur ki yıkılıp kalan orada bana bir şey söylemeyin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 İşte kurtulup murada erenler onlardır. قَالَكَمْ لَبِثْتُمْ fil الْأَرْضِ Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. Ole illâ biftum illâ kuntum Efe hasibetüm enne Allah buyurur ki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 Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir. وَمَنْ <gülüyor> يَدْعُ Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan,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 Bismillahirrahmanirrahim Suratun enzelnaha ve feradnaha ve Anzalna fiha ayatin beyinatil le'allekum tezekkerun Bu indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye Onda apaçık ayetler indirdik. Azaniye tu azani, fajl edu kulle wa'hidin min huma mae tajlde tu, ve la ta'hdkun bhi ma ra'fetu fi dinillahi inkum te'minun billahi ve al-yö'm al-akhir ve liy zina eden kadınla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 Zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wazaniyatun la yankihuha illa zanun aw musrik. Uhurrima zalika ala'l mu'minin. Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir.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 Və ulaikhum Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra dört şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir. اِلَّا <Sessizlik> Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.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 Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu? İnnel lezîne câûû bil ifki usbetum minkum La tehsebûhu şerran lakum Bel huve khayrun lakum Likullimri'im minhum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 Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır. O iftirayı işittiğiniz zaman... Mü'min erkeklerle, mü'min kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَاِذْ لَمْ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 onu işittiğiniz zaman, bunu konuşmak bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır, demeniz gerekmez miydi? <gülüyor> Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor. Ve beyinullahu lekumul ayat. Vallahu alimun hakim. Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.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 Allah bilir, siz bilmezsiniz. Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?